Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulullah. Şimdi bir arkadaştan iki soru geldi. Biri kerametle ilgili, biri ricâlül gayb diyor. Ricâlül gayb'ten kastettiği yani istigase babında e, bazı insanlara istigase ediyorlar. Şimdi keramete gelirken keramette de şeyi soruyor. Bu Hazret Ömer'in Yasariet Cebel Yasariet Cebel. Onu soruyor. Şimdi keramet'e gelsek tabii ki soru birbirine bağlıdır hemen hemen. Neyse, kişi de kerametle ilgilidir. Şimdi ehli sünnete göre kerametin yeri nedir? Var mı, yok mu? Ehli sünnet vel cemaat akidesinde keramet bir asıldır. Kerameti inkar eden yerine göre kafir olur. Keramet bize akidemizden, inancımızdan bir parçadır. Allah subhanehu ve Teala taala mümin ee, kullarının elinde çaramet gösterir. Çaramet asıl da mucizenin uzantısıdır. Mucize peygamberlerin elinde olur. Peygamberlerden sonra salih insanlarda mucize imkanı yoktur olsun ne olur? Çaramet olur. Çaramette nedir? Oğlan üstü bir şeydir. Yani imkanı yoktur bu e, olsun. Bir artı bir içi çaramet yani bu iş olmaz ama çaramette olur. Eydir bu mümkün mü aklan yani neklan? Neklan mümkündür. Neden mümkündür? Bütün peygamberlerin çerametleri, mucizeleri var. Ee, mucize de, de mucizeden e, çıktığı için e, aynen tanıma hemen hemen sahiptir. Bu da mümkündür. Yani naklen mümkündür. Bütün tarih kitaplarımızda, bütün e, rivayetlerde peygamberlerin mucizeti var. Peygamberlerden sonra atbaanın kerameti var. Bütün dinde öyledir. Bizim dinde de öyledir. Bizim dine de gelsen ee, sahabenin kerameti vardır Tabiinin kerameti var At -tabi Bugüne kadar salih insanlar Keramet gösterilebilir Gösterebilir Bunu inkar eden dedik Ehl-i sünnet dışına çıkar Tehlikeye düşer yerine göre çifre gider Keramet bizim Olmasa olmazlarımızdandır e Dinimizin asasındandır Sahabe Keramet göstermiş mi evet Göstermiş mi bir çok var Sahabede Keramat. Ee, bunu isteyen dönebilir ama e, arkadaşın sorusunda Hazret Ömer'in keramatinden bahsediyor. Minberde Ya Sariyel Cebel. Şimdi Hazret Ömer bu evet doğrudur, sahihtir. Senedi sahihtir bu rivayetin. Hazret Ömer bir gün cuma namazında hutba veriyor. Birden hutbanın arasında konunun içinden şöyle söyler: Ya Sariyel Cebel el Cebel Ya Sariye. Ondan sonra devam eder. Şimdi her şey cesaret edemezler Hazreti Ömer'den sorsun. Hazreti Ömer'in bir heybeti vardır. O heybeti 11 senede İslam devletinin temelini şeyine attı ya, matemadi bir temel attı. Hat 100 sene sürdü. 1400 sene sürdü. 1300 sene sürdü o temel. Elhamdülillah. Halen de devam ediyor. Biz Hazreti Ömer'in temeli vasıtasıyla bugün de dinimiz ayakta tutmuşuz elhamdülillah. Kıyametler de öyle gidecek. Hazret Ömer ikinci adamdır bu ümmette. Kimse heybetinden ne dedi bu halife nedir parantez arasında bu lafı söyledi kimse bilmiyor. Şimdi e, ciddi Hazret Ali. Hazret Ali ve ma edraka ma Ali. Ali nedir? Hepimiz biliriz. Allah'ın aslanı, Resulullah'ın amcasının oğlu, sahkolu, Hazret Ömer'in de sahkolu dedi Hazret Ali. Ciddi Hazret Ali, "Ya Ebu Hafs" dedi. Ya emirel müminin dedi bu neydir bu sarı yanladın getirdin? Sariye'de kimdir arkadaşlar? Sariye, e, Irak'ta savaş ediyorlar Farslara karşı. Bağda, e, şeyde Irak'ta, e, Irak'ın bir e, şeyinde, e, Musanna şehri tarafında, bu günde Irak'ın güneyine düşen bir şehirde ile savaşıyorlar? Fars'la. Fars macusilerin imparatorluğu da dünyanın en gü güclü, e, gücüyle savaşıyorlar. Sariye de bir ordunun bir kolunun kumandanıdır. Evet. Şimdi Hazret Ömer kutba verirken, şimdi biz ekrana bakalım bele ekrana bakmış gibi olalım. Hazret Ömer Medine'de hutba veriyor. Sariye'de, İra Sariye, Irak'ta sıcak savaşın içindedir. Düşmanların iç içe girişmişler. Ordu Müslümanların ordusu zorlanıyor kırılıyor gibi Ne yapıyor celi çekiliyorlar Ordu zorlanıyor çünkü karşılarındaki ordu dünyanın en güclü ordusundan birisidir Dünyadaki güçlü ordu var o birisidir Şimdi bu kırıldığında ne oluyor Sariye ya ne yapsın Hazret Ömer oradan sanki ekrandan bakıyor gibi Ey Sariye daha daha diyor daha Yani sen daha doğru gel sırtını ver daha diyor Anlatabildim mi Sırtını ver dağa sırtını kuru ondan sonra önlem meşgul olursun. Ve bil fiil Hazreti Ömer diyor ya aba, ya aba Hasan diyor ben zannettim bir ara minberdeyken Sariye sıkıştı dağa gitmesi lazım öyle dedim yani dedi. Şimdi biz oranı Hazreti Ömer ne düşündüğünü açıklamıyor fazla ama biz öyle tahmin ediyoruz. Hazreti Ömer yani Sariye'nin olayı ekranda önüne gelmiş bu bir keramettir. Ne demiş? Eysar'ya daga daga Sırtını ver daga Nasıl ühütte Müslümanlar sırtlarını Verdiler daga çıktılar kurtardılar Aynen öyle olmuş Şimdi zaman geliyor zaman gidiyor 2 hafta 3 hafta Sonra haber geliyor Hardan, Nereden? Irak'tan Medine'ye haber geliyor orduya. Diyorlar ki Müslümanlar, diyorlar evet biz O, o vakiyada cuma günü Cuma saatinde neredeyse Yok olacaktık Birden Hazret Ömer'in gibi bir ses geldi bize. Böyle cürlü bir ses. Hazret Ömer'in sesi çok cürlüymüş. Öyle bir ses geldi. Sanki emir-i müminin sesiydi. Bize dedi daha doğru, daha doğru. Sırtımızı daha verdik, kurtardık. düşmanın. E bu nedir? Çaramettir. Çaramettir. Çarameti inkar eden, e, biz dedik olmaz. Olması olmazdır. Ama bu çaramette de ne var? İfrat, tefrit var. Ehli sünnet nedir? Orta yoldur. Her şeyi de cibi, çaramatta da orta yoldur. Bir kısmı çaramatı in ediyor akılcılar. Bunlar ne oluyorlar? İfrata gidiyorlar, Tefrite gidiyorlar. Bir kısmı ifrat ediyor, her şeyi çaramata bağlıyor. Adam öksürüyordur hocam çaramat gösterdi. Bu da nedir? Bu da aşırılıktır. Aslında en büyük çaramat alimler ne de diyorlar? Çaramat en büyük çaramat sen dinin üzerinde sebat kalmaktır, kırmaktır. Şer değil. Bir de imanın kuvvetli olduğu keramet göstermeye gerek yoktur. Bak sahabe toplumunda keramet çok azıdır. Neden azdır? Çünkü ihtiyaçları yoktur. Kerametin bir sebebi var. Karşı tarafı mucize gibi şafirler inkar ediyorlar mucize e, Resulü. Allah Teala bir mucize gösterdi iman ettiler. Keramet öyledir. Karşı terefi ikna etmek için Allah Teala çaramat gösterir. Ama bir toplumda gereç yokysa o karşı terefi ikna etmeye, çaramate de gereç kalmıyor. Yerine göre onun için sahabe toplumunda keramat azıydır. Ama ne, asıl keramat nedir alimler diyorlar. Asıl keramat sen sünnetin üzerine sabit kılacaksın. Eh, Sifati ehli iman üzerine ne olacaksın? Sabit kılacaksın ehl iman'ın sıfatını işleyeceksin Adanzey'e. O her zaman yok bugün güçlüy, yarın zayıf oldun. Bu halde Allah'ı karşılayacaksın. Son nefesi vereceksin. Sen en büyük ehli kerametsin. Evet. Şimdi ifrat eden tarikler, zaten ifrat tefrit eden tarikler nedir? Yollar inkar ediyorlar. Mutezileler, akılcılar ve ona uyan uşaklar ne yapıyorlar inkar ediyorlar biz bunları ehl sünnetten kabul etmiyoruz ehl sünnet dışına çıkmışlar ama ehli sünnet içinde olan çimlerdir şeramette ifrat edenler bu da bazı e, bazen e, şey bazı cemaatler var e, özellikle tasavvuf ehli cemaatinde bu ne oluyor biraz ifrata gidiyor hepsi de değil ifrata gidenler. Ne diyorlar? Çok çerameti büyütüyorlar bu sefer. Her şeyi çaramata bağlıyorlar. Bu da olmaz. Yanlıştır. Mesela bazıları ne yapıyor? Ee, karnına bıçağı sokuyor. Dür bu çeramattır. Bazen kılıncı karnına sokuyor. Dür bu çaramattır Bazen e, cam şişeyi yiyor. Bu çeramattır. Halbuki bu çaramat değil. Bu şeytani iştir. Çaramatten şeytani işleri nasıl ayırıyoruz? Çaramat Ehli tekvâ ehlinden çıkar. Şeytan iş füsuk ve şeytana uyan işlerden çıkar. Eskiden biz de bir çaramız zannediyorduk bunu. Ama sonradan dünya küçüldü. Bakıyoruz Hindistan'da, Tayvan'da insanlar ataş üzerinde yürüyorlar. Üzerlerine kamyon çıkıyor. Olar da bir şey olmuyor. Demek ki bunlardan o ehli kılınçıları sokan başlarına, karınlarına çakan bunlardan aynen çisinin imamı şeytandır. İblistir. Ha onlar dinsizdiler, bizimçiler dinlidir ama bir nevi şeytana uymuşlar. Bu çeramat kabul edilmez. Çaramat ehli takvadan bilinir. Bir tane çeramat gösteriyorsa, çeramatini nasıl kabul edersin bakarsın. Sifat-ı ehlil iman, müminlerin sifatı var mı onda? Var ise çeramattır. Yok uysa çeramat gösteriyorsa o bil. İstidraçtır. İstidraç nedir? Şeytan seni tuzağına yavaş yavaş ne dersin? Çaramat'tır. Birden şeytanın dairesine girmişsin Allah kurusun. Şeytanın dairesine giren kıyamatta şeytanla ne olur? Ondan dolayı bu çaramat olmaz. İfrat tefrit yapmayalım çaramette. Çaramat önemli meseledir. Bunu mucizeden gelmedir. Nasıl peygamberler mucizeyi göstermek için peygamber olmaları lazım? Peygamberin de sıfati bellidir. Çarameti de gösteren peygamberlere uyanlar olması lazım. Adam bid'at işliyor, şirk işliyor, ondan sonra ne yapıyor? Çaramat gösteriyor. Bu olmaz. Şimdi bu çarametlerden de birisi, e, Çinci sorunun şıkkı gibi bir meseledir. Aynen ricalul gıyb, istigase yapıyorlar. Ne diyorlar? Mesela adam diyor ben sıkıştım bir çölde kaldım. Yen yani bir yerde kaldım. Yen yani bir şeyimi kaybettim. Ya Gavs gibi bir şey çağırıyorum. Bular nedir? Yerin kutuplarıdır, vetetleridir. Bular nedir? Dünyada e, e, Hakimiyeti eee sağlarlar, insanlara medet yetiştirirler, Haşa ve kefe. Bu hiç kimse hiçbir kul bunu bile, böyle bilmemiz lazım. Peygamberler bile dahil hiçbir kul Hazret Adam'dan kıyametin sonuna kadar yer üzerinde hiçbir iradesi yoktur, hiçbir şey de yapamaz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevgcili kulu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir taşı bir yerden bir yere kaldıramaz, koyamaz Allah'ın emri olmasa. Emri olsa da Allahu Teala'nın ama hiçbir çimseye Allah'ın olan sıfatı ona verilmez. Haşa ve kefe onun için bizim dinimizde bak kelime-i şahadette ne var? Eşhedü en la ilahe illallahü ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Niye abd koyuyoruz? Resulü sadece demiyoruz. Çünkü Hristiyanlar Hazreti İsa'yı ilahlığa çıkarttılar. Onlar dediler işte Hazreti İsa yetişir madedine, sana yetişebilir, tasarruf edebilir köyünde. Ama Resulullah nedir? Abittir. İkrar ediyoruz. Abid nedir? Kuldur. Kul Allah'ın emirinden çıkmaz. Allah'ın sıfatı kula verilse ne olur? Şirk olur. İşte bundan önce bir soru da var idi. Şirkten küfrün farkı nedir? Çüfür nedir? Çüfür peygamberleri yalanlayıp imanın zıddıdır. İnanmıyorsun Allah'ın emrine, küfr Ama şirk nedir? İnanıyorsun. Ama Allah'a ortak koşuyorsun. Bunun gibi. Şimdi bu nedir? Burada bu eğer sen inansan başka insan, bir insan... Celir sene yardımda bulunur bu şirktir. Allah'a şirk koştun. Ne de koştun Allah'a şirk? Allah'a rububiyetinde şirk koştun. Çünkü Allah'tan başka kimse yardım edemez seni. Yardım nasıl olur? Yardım da çi şekildir. Biri mutlaktır, Allah Teala'ya hastır. Biri de canlı birisi senin yanında yardım edebilir. Bir mahsuru yoktur. Gel kardeşim bu sandığı kaldırız. El etmenimle kaldır. Bu ayrı. Ama o kardeşim benim yanımda değil. Ben onunla gıypten çağırıyorum onu Ya mesela Musa kardeş sen Ankara'dasın gel bana yardım et Burada sıkıştım kaldım Musa hayatta gelemez sana yardım etsin Nereden gelebilir? Duymaz seni bile imkanı yoktu ne kadar evliyaullah olsa Duymaz seni biz buna böyle inanıyoruz Sahabelerin etba tabi'inlerin dört imamın hayatında böyle bir şey olmamış Olmamış olmamış Bak hodur meydan dürüz. getirin bir tarih öyle bir şey olmuş yoktur imkanı yoktur Allah kurusun bu şirktir çünkü Allah'ın Allahu Teala'nın sifatlarında ortak koşmaktır. Onun için her çüfür şirk olmaz ama her şirk çüfürdür her şirk çüfürdür onun için Allah kurusun biz Resul allah Allahu Teala Resulullah'ı gönderdi bizi şirkten kurtarsın. Şirk çok tehliçeli bir şeydir. Cizli bir şeydir. اَخْوَفُ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْءٍ Resulullah sallallahu aleyhi <gülüyor> ve sellem Şirk cizlidir. Şeytan gelir sinsice şirki işletir bize. İşte bazı kardeşlerimize, bazı tayfaya bu musulmanların içinden bu şirki şeytan maalesef yerleştirmiştir. İşte ya gavs çağırmak, ya meded, ya evliyaullah, ya filan celiller işte bu, bu dünyada dört tane kutup var diyorlar. Olar tedabbur ediyor bu dünyada. Haşa ve kefa. Sanki Allahu Teala acizdir. Allah-u Teala bunları görevlendirmiş. Allahu Teala kendi melekleri bile Cibril aleyhisselam halk. en büyük azim halk Cibril'dir. Cibril'den azim halk yoktur. Yaratılı da. O bile bir adım atamaz Allah'ın emri olmayınca. Allah onu görevlendirmemiş. Bir böyle şeyden. Ne İsrafili ne Mikaili görev, Her çeşin bir görevi var Hiç kimse Allah'ın Cüreviyle görevlendirilmemiş Allah-u Teala bunları görevlendirmemiş allah Teala sadece Senin mededine yetişir Allah'ın haricinde Hiç kimse senin mededine yetişemez Onun için Ondan dolayı Kimseye çağıramasın. Hiç kimseyi çağıramasın. Yerinden kalkarken Ya Muhammed diyemezsin bile Bırak şimdi ya hocam. Ya Muhammed diyemezsin. Ya kelimesi nedir? Nida kelimesidir Arapçada. Nida nedir? Çağırmak, ondan gücünü almak. Sen gücünü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alamazsın. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölmüş bir kuldur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Giriyor cami, ashabı kalkıyor. Kalkmayın diyor ben geldim dayama. Benim Hazret İsa'nın İsa gibi ilahlaştırmayın diyor. Ben Allah'ın bir kuluyum. Benim annem... Şeyde kuru etin e, sulu yemeğini yerdir. Fakir yemeğidir. Ben o kadının çocuğuyum diyor. Yani ben normal babadan normal anadan doğmuş etli canlı ben de öleceğim. Öyle bir kulum. Benle sizin farkınız yoktur. Bir farkımız var. Allah beni seçmiş, bana güç yüklemiş. Risale yükünü. Ondan başka benim bir farkım yoktur sizden. Ve bil fiilde öyledir. Resulullah'ın bütün insanlarla farkı nedir? Risaleye nail olmuş hem de en son risaleye Allah'ın en sevcili kulu olmuş. Ama ondan dolayı ondan sonra farkı yoktur. Resulullah öldükten sonra hiçbir bu dünyada bu kavimde tasarrufu yoktur. Yapamaz ne hayatında ne öldükten sonra imkanı yoktur yapsın. Nasıl insan ölü insan tasarruf edebilir dünyada? Resulullah diyorlar ölmemiş Haydir kabrında. Şehitler Haydir. Hayır böyle hay değil bildiğimiz gibi hay değil. Allah indinde bak Allah ayette diyor Allah indinde haydiler. Bizim yanımız indermize değil. Allah'ın yanında haydiler. cennettediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölmüş. Kabrindedir ama dünyadan haberi yoktur. İşte sadece bir hadiste diyor kim salavat verse bize bir melek mükelleftir gelir bana haber verir. Bak nasıl nasıl bu kadardır. Onun haricine bunu getirip genelleyemeyiz. Çünkü bu gaybi meselelerdir. Bizim dinimiz arkadaşlar gayipten imtihan olma dinidir. Biz her kapıyı açamayız. Nasıl her her laf güzel oldu bunu Resulullah'a nispet edemeyiz. Yerimiz ataş olur. İlle ki bir lafı Resulullah söylemese diyemeyiz. Yalancı oluruz. Cehennemiz cehennem olur. Resulullah diyor ki "Kim benim dilimden bir şey söylese yerini cehennemde ayırsın." Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne hayatında ne öldükten sonra bize faydası olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faydası hayatında bizim için dua ederdir. Bak cel-i sahabe diyor ya Resulullah dua et bizim için. Ku, ku, ku, ku, e, Kurumsa yani yağ, yağmursuzluk her yer kur, kurudu. Her yer bitkiler kalmadı. Hayvanlar e, zor, e, ölüyorlar susuzluktan. Dua et Allah yağmur alsın. Resulullah bir elini kaldırıyor asmana cuma namazındadır. Ondan sonra el lendirmeden diyor sahabe diyor biz namaza gelirken dünyada bir damla e, bulut yok iydir çıktık bulut görüntü birbiri yağmur yağdı bir hafta sürdü. Sonra ikinci hafta Resulullah camide namaz kılıyor. Başka bir Arabicirdi ya Resulullah diyor Allah'a dua et dursun. Evlerimiz yıkıldı. Çamur evlerdir. Yıkıldı diyor. Allah Resulullah dua ediyor ya Rabbi diyor. Bizim üzerimize bunu ne nimet olarak, rahmet olarak gönder, e, suları da ağızların köküne, vadilere oralara yönlendir. Ondan sonra yağmur duruyor. E Resulullah onun için bizim hayatımızda, ama ondan sonra dua edemez bizim için. Ondan sonra en büyük biz Rasulullah'ın duasına e, nail olmak için e, ondan şefaatini kıyamet gününde isteriz. Yen de. Resulullah'a uyarız. Yüzde yüz. Onun dua ederken Ya, Rabbi, ya, Rabbi, ya, ya Allah ben e, Resul'una e, e, Resul'u hakkı için demek de olmaz. Ne deriz? Resuluhu, Resul'unu sevdiğimiz için. Ona uyduğumuz için. Anlatabildim mi? Çünkü Allah'tan kulun arasında e, törpül olmaz. Haşa ve kefe. Sen gidersin bir tane bir, bir, bir, bir bir, bir adama patrona törpül götürürsün Sen işe alsın ya sen işini görsün Ama Allah-u Teala'yı kimseyi götüremezsin Yakışmaz Allahu Teala'nın yanına götür Muhammed hatri için beni affet Hayır bu olmaz Caiz değil arkadaşlar Tevhidi aykırıdır Resulullah yapmamış Ashab yapmamış dört imamını yapmamış Bakın atın kitaplarını okuyun Ne diyor Ama, Ya Rabbi ben Resulullah'ı sevdiğim için Onun yolunda Gettığım için O'nu sevdiğim için, O'nun ameliyle amel ettiğim için, O'nun ashabını sevdiğim için, O'nun dinine sarıldığım için, O'nun da cennette olduğum için beni affet, benim işimi gör. Bu neden Allah'a yakın düşeriz? Allah'la kurun artasında zaten şey yoktur ki, vasıta yoktur. Bak bütün ayetlerde geçtiği ne diyor ay ayet-i kelimelerde? ''Ya Muhammed senden sorarlar, hayz nedir?'' de öyledir. Soranlar enfel nedir, diye öyledir. Bütün şeylerde soranlar de, de, de, kul, kul, kul ayetlerinde geçiyor. Bir ayet var, ne diyor? اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ Kullarım beni sorsa, demiyor kul ey Muhammed, demiyor kul fe inni karibun ucibu da'vetedda'i. Demiyor de olana ben yakunum davet edenin davetini kabul ederim. Ne diyor allah Teala? fe سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّ فَاِنِّي Fe inni qareeb ujubu da'watad ben yakunum ben yakunum davetçinin duasını kabul ederim diyor. Resulullah'ı kaldırıyor ortaya. Allah'la kulun arasında Allah a, a, kuldan Allah'ın arasında vesita yoktur. Nerede oldun? Çölün neresinde? Yerin 7 tabak altında sıkıştın. Elini kaldır ya Rabb ya Rabb diye Allah seni eşittir ve cevabını verir. Ama ya Muhammed duat benim için Allah'a haşa vakif olmaz. Muhammed nerede? Muhammed yerin altında. Muhammed ölmüş. Allah indinde hayisi o ayrı meseledir ama tasarrufu yoktur dünyada. Her ölü öldü. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bile olsa tasarrufu dünyada olmaz. Kimsenin olmaz. Onun için ricalatul gayb dedikleri bu satma bir şeydir. Bizim dinimize yakışmaz. İnsanı bu şirke götürür, çifre götür Allah korusun. Onun yerine biz Allah'ı çağıracağız. Ya şimdi akıl var, mantık var. Şimdi en baş işin hallediyorsa niye gidip onların aşağısından başlıyorsun? Allah'u Teala diyor, benim bu dünyayı yaratan. Direkt gelin bana, kapım size açıktır. E niye ya Allah yerine ya Muhammed çağırıyoruz? Onun için ya Allah, kaharçan yerinden ya Allah diyeceksin. Ya hay, ya kayyum diyebilirsin. Serbestsin. Ama diyemezsin ya Muhammed, ya Ali, haşa ve kefa. Bu şirktir işte. Yerine göre büyük şirktir, yerine göre küçük şirktir. Ama sonuçta Allahu u Teala'ya şirk koşuyorsun. Ya kelimesi nidadır, nida sadece Allah olur. Bir de heyye olur, ne zaman olur? Karşındadır, ya filan gel bana yardım et, o olur. Ama gaybde hiç kimse kimseye yardım edemez. Ondan dolayı bazı alimlerimiz bu hataya düşmüşse de biz o alimlerin biz o alimleri küçük düşürmeyiz ayrı bir de o hatalarıyla amel etmemiz, e, amel etmemiz amel etmemizden mükellef değiliz. Neyle mükellefiz? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e uyup onun yolunda, onun sünnetinde, dört imamın sünnetinde gideceğiz. Onun haricinde hiç kimseyi dinlemeyeceğiz. Herkes şey hata yapabilir, iyi atabilir. Kim güzel yaptı alırız ondan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor sadaka kavahu ve Şeytan bile geldi Abu Hurayra hadisinde biliyorsunuz. Sadaka, hurma sadakasından çalıyordu. Bir yaşlı bir adam şeklinde. İşte şeytan en sonunda dedi e, Abu, e, Abu Hurayra'ya dedi işte bir şey öğretin beni teslim etme Resulullah'a. Dedi ayetel kürsoh şeytan sana yaklaşamaz. Resulullah ne dedi ona? Sadaka kavahu ve kadub. Doğru dedi sana ama o yalancıdır dedi. o biz Fekeyfe imamlarımızdan alimlerimizden alabiliriz ama uymadıkları meselelerde hata ettikleri meselelerde kusura bakmayın diyeceğiz. Biz sizi almakla mükellef değiliz. Biz Resulullah'ın çizgisinde giden alimlerin peşinde olmakla mükellefiz. Allah bize akıl vermiş arkadaşlar. Bak unutmayın. Akıl vermiş seçin demiş doğruyden kötü yolu. Doğru yol nedir? Doğru yol Allah'ın yoludur, Resulullah'ın yoludur. Akıldan mantıktan belli ediyor. Ya akıl var mantık var ya. İnsanlar nasıl olur? Niye Hazreti Abu Bakir Abu Bakir verilmemiş bu carav Ahmet'e Mahmud'e verilmiş? Niye Hazreti Ömer'e verilmemiş bu carav? Niye Hazreti Ömer gitmedi Sariye'ni kendisi kurtarsın orada? Niye keramet gösterdi ya Sariye? sesi gitti oradan? Niye Hazreti Ali sıffinde kurtaramadılar c savaşta? Niye Hazreti Ali'nin öldürürken şey eee Hazret Ali Geyb'ten haber olsaydı niye? Abdurrahman Bilmülcüm geldi onu öldürdü Klinç'ten. Niye sahabalar öldü? Niye yetmiş tane sahaba evliya yer üzerinde evliya Allah yok var ise, onlar değilse evliya Allah yoktur. Yetmiş kurrayı öldürdüler Resulullah zamanında. Resulullah öyle acıdı ki onlara bir ay kunut duası da beddua bastı. Hiç kimseye beddua basmamış Resulullah. Onlara bastı çünkü Resulullah aldattılar. Dediler gelsiler bize kurralar, ...Kur'an öğrettiler, hepsini kestiler, yetmiş taneyi. Niye onlar keramet göstermediler? geyipten niye Resulullah bilmiyordu? Abdullah ibn-i Kabbab'ı Mekke'de müşrikler tutarken... ...duayı duyurdu Allah'a, niye Resulullah ona yetişmedi... ...Medine'den kurtarsın onu? Gavs, gavs olmadı. Çünkü haberi yokuydu Resulullah'ın. Ne bilsin Resulullah onu tutmuşlu aziyet veriyor? Cibril gelse dese ona, evet haber olur. Gelmese haber olmaz... Onun için bazen buna göre de uyduruk şeyler koyarlar. Uyduruk kıssalar koyarlar, masallar koyarlar. Bunlar, şüsterler. Arkadaşlar bunlar aldanmayın. Bunlar hepsi şeytan oyunundandır. Şeytanın düzenmesidir. Şeytanın telebeleridir. Ondan dolayı biz dört imamın peşinde giden alimlere uyacağız. Oların da kitaplarında, tarihlerinde öyle bir şey görmüyoruz. Velhamdülillahi Rabbi alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve